Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kur'an derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde esbab nuzul konusuna iki konu daha ekleyeceğiz. Ondan sonra esbab nuzul konusunu bitireceğiz. Bir önceki dersimizde kitabımızın birinci bölümünün 10. kısmı olan esbab-ı ile ilgili konuştuk. Esbab-ı kastettiğimiz şey nedir? Esbab-ı bilmek ne tür faydaları vardır? Bir de hangi çeşit sebebin nüzul merfu hükmündedir? Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi hükmündedir. Bu konuyu anlattık. Şimdi buna iki tane konu daha ekleyeceğiz, mülhak yapacağız. Ondan sonra esbab-ı konusunu bitireceğiz. Ekleyeceğimiz konuşudur tefsir kitaplarını okuduğumuz zaman bazen şöyle ifadelerle karşılaşabiliyoruz. Tek bir ayet için birden fazla nuzul sebebi zikredebildikleri gibi birden fazla nuzul sebebi zikredip peşinden tek bir ayet zikrettikleri gibi bazen de bir tane nuzul sebebinin üzerine Birden fazla ayet zikredebiliyorlar. Ne demek bu? Yani bazen nuzul sebebi tek oluyor. Ama inen ayet fazla oluyor. Yani böyle zikrediyorlar. Oluyor demeyelim de böyle zikrediyorlar. Bazen tek bir ayet oluyor. Ama onun için birden fazla nuzul sebebi zikrediyorlar. Yani tam tersini yapıyorlar. Mesela iki sınıfa da şey yapalım, iki sınıfa da örnek verelim. Yani tek bir ayet ve birden fazla nuzul sebebine örnek olaraktan. Mesela Rum suresinin e, ilk 3-4 ayeti. Bu ayet kelimelerle alakalı olarak neydi bu ayet kelimeler önce? Elif lammim, gulibetir Rum. Rumlar yenildi. Fî ednel ardi ve hum min ba'di galebihim seyaglibun. Yerin en yakın kısmında. Ama onlar bu mağlubiyetten sonra tekrardan zafer kazanacaklar. فِي بِضْعِسِنِينَ لِلّٰهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ İşin başında da sonunda da hüküm Allah'a aittir. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Ee, İmam Tirmizi bununla alakalı iki tane farklı nuzul sebebi zikrediyor. Bir tanesi Abdullah İbni Abbas'tan zikrediyor. Bu en meşhur olan nuzul sebebi Ebu Bekir anh ile Müşrikler arasında yaşanan iddialaşma ve bu ayet-i kelimenin nuzuluyla alakalı e, rivayeti zikrediyor. Yani Rumlar ile Farslar bir savaşa tutuşuyorlar. Müşrikler Rumların kazanmasını, müşrikler Farsların kazanmasını istiyorlar. Putperest oldukları için, Müslümanlar ehli kitap oldukları için Rumların kazanmasını istiyorlar. Ve Rumlar yeniliyor. Rumlar yenilince bunun üzerine müşrikler sevinip Müslümanlar üzülüyorlar. Allah Azze ve Celle de bu ayetleri indiriyor. Rumlar yenilse bile yakın zamanda Rumlar tekrardan kazanacaklar. Ebu Bekir bunun anh bunu müşriklere zikrettiğinde böyle bir şey olmaz diyorlar. O da gelin iddiaya girelim diyor. İddiaya giriyorlar. Allah Resulüne gelip bunu söylediği zaman Allah Resulü keşke arttırsaydın diyor. Yani Daha fazla iddiaya girmiş olsaydın onlardan daha fazlasını alsaydın. Tabi o zaman henüz kumar iddia ve benzeri şeyler haram kılınmadan önce Mekke'de olan bir vakadan bahsediyoruz. Bu meşhur olan bir de Ebu Said'in al-Hudri'den yine İmam Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki, şey zamanında Bedir gününde Müslümanlar Rumların müşriklere galip geldiğini duydular. Ve bundan dolayı çok sevindiler. Rumların farslara galip gelmesine. Allah da bu ayetleri indirdi. Yani ortada bir tane ayet var. Lakin bu bir tane ayet için iki tane farklı, iki tane farklı nüzul sebebi zikretmişler. Ya da mesela yine örnek olaraktan ruh ayeti. İşte o vesalunak ruhi. Sonra ruhtan soruyorlar. Kulir ruhu min emri rabbi. De ki ruh benim Rabbimin emrindedir. Ve ma utitum minel ilmi illa Ruh konusunda çok az bir ilme sahipsiniz diyor Allah Azze ve özel size çok az bir ilim verildi. İmam Bukhari ile Müslüm Abdullah İbn Mesud'dan şunu naklediyorlar. Abdullah İbn Mesud diyor ki ben Medine sokaklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber yürürken Yahudilerden bir topluluğa denk geldik. Onlardan bir grup dedi ki Muhammed'e soru sorun. Bir başka grup da dedi ki Muhammed'e soru sormayın. Çünkü hoşunuza gitmeyecek şeyleri işitirsiniz. Onlardan biri Allah Resulüne ruhu sordu. Ruh nedir ey Muhammed dedi ey Ebu Kasım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir saat bekledi. Sonra başını semaya kaldırdı. Ben ona vahiy geleceğini anladım. Sonra bu ayet-i kerimeyi okudu diyor. Yani sana ruhtan soruyorlar. Diyor ki ruh benim Rabbimin emrindedir. Bu mesela bir rivayet. Ve Abdullah İbni Mesud bu rivayetin içinde çok tafsilatlı bilgiler de veriyor. Hani mesela bir, bir rivayette diyor ki peygamberimiz asaya dayanmış bir şekilde yürürken. Hani çok böyle ince bir detay da aktarıyor. Ama aynı şekilde bununla alakalı Abdullah İbni Abbas'tan gelen bir rivayet var. Bu ayet-i kerimeyle alakalı. Diyor ki müşrikler, Kureyşliler Yahudilere haber yolladılar. Dediler ki Mekke'deyken bize öyle bir bilgi verin ki biz o bilgiyle Muhammed'e soru soralım ve Muhammed'i zor durumda bırakalım cevap veremesin dediler. Onlar da dediler ki ruh meselesini sorun. Müşrikler de Peygamberimize ruhu sorunca Allah Azze ve Celle bu ayet kelimeyi kerimeyi indirdi diyor. Şimdi burada ne oldu? Ne gördük? Tek bir ayet var ama ayet için zikredilen birden fazla nüzul sebebi var. Bu bir tane bir misaldi İkincisi neydi peki? Ortada birden fazla, yani bir tane nuzul sebebi var ama birden fazla ayet onun üzerine indirildiğine dair mesela rivayetler var elimizde. Örneğin ee, Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste Ümmü Seleme annemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü, erkekler cihad ediyorlar. Biz kadınlar cihad etmiyoruz. Biz kadınlara mirastan yarı pay veriliyor. Yani iki şeyi soruyor. Niye erkekler cihad ediyorlar, biz cihad etmiyoruz? Hani niye onlara böyle bir fazilet var, bize yok? İkincisi de neyi soruyor? Niye biz mirastan yarı pay alıyoruz da erkekler tam pay alıyor diye soruyor. Bu ayeti kelime, bunun üzerine hangi ayet kelime iniyor? Nisa suresindeki ayetin rakamını da söyleyeyim inşallah size. Evet. Nisa suresi 32. ayet-i kerime iniyor. Ayet-i kerimenin bir parçasına Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَا تَتَمَنَّوْ ma فَضَّلَ Allahu bihi بَعْدَكُمْ ala بَعْدٍ Allah'ın sizden bazınızı bazısına üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Yani Allah erkeğe bir fazilet vermişse, kadına vermemişse erkek bunu istemesin, temenni etmesin. Kadına bir fazilet vermişse erkeğe, bilmemişsen mesela bir erkeğin de biz niye anne olmuyoruz gibi bir şey söylemesi abes çünkü bu Allah'ın kadına vermiş olduğu vermiş olduğu bir fazilet. Yine aynı nuzul sebebi üzerine İmam Tirmizi Mücahid'den naklediyor. O da diyor ki Ahzab suresinin 35. ayet kelimesi indi. Ahzab suresinin 35. Ahzab suresinin 35. ayeti neyi anlatıyor? İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati bazı sınıfları sayıyor Allah Azze ve Celle. Mümin erkek kadınlar mümin erkek kadınlar huşulu erkek ve kadınlar işte sadaka veren erkek ve kadınlar, sadık olan erkek ve kadınlar, kanit olan erkek ve kadınlar, e, namuslarını muhafaza eden erkek ve kadınlar ve Allah'a çokça zikreden erkek ve kadınlar. Bu sekiz sınıfı saydıktan sonra Allah Azze ve Celle ne diyor? اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ ve وَاَجْرًا عَزِيمًا Allah onlara magfilet ve büyük bir e, ecir hazırlamıştır diyor. Bu da mücahide göre yani i̇bn Seleme'nin bu sorusunun cevabı bu şekilde inmiş. Bir başka rivayette yine Ümmü Seleme'nin bu, bu buna benzer bir sözü var. Yani şey hep Kur'an'da Allah erkekleri övüyor. Hep erkeklerle ilgili sigalar iniyor dediğinde Ali İmran Suresi'nin 195 olması lazım. Ona da bakayım. Onu da net söyleyeyim inşallah. Ali İmran Suresi 195. ayet inmiş oluyor. Fe tecabelehum rabbuhum enni la ud'i amale amilin minkum min zekrin au unsa. Allah kadınların yani aslında bir önceki geçen duaya atıfı var burada. Allah onların dualarına icabet etti diyor. Allah Azze ve Celle ben erkek olsun kadın olsun sizden salih amel işleyenlerin ecrini zayi etmeyeceğim. Mesela Hakim'deki rivayette Ümmü Seleme'nin bu talebi üzerine niye erkeklere bu var kadınlara yok? Bu ayeti kelime indi e, diyor. Şimdi ortada bir talep var veya ortada bir tane soru var. Lakin bunun üzerine e, birden fazla ayeti kelimenin indiği söyleniyor. Ve Tefsir kitaplarında tabii ki ayetlerle ilgili alimler konuşurken bu tip rivayetlerin hepsini veriyorlar. Bu da nuzul sebebine taalluk eden bir konu. Peki böyle bir durumla karşılaşmış olduğumuz zaman nasıl bir yol izlememiz lazım? Usul, usul olaraktan. İlk olaraktan rivayetleri yan yana getirmemiz lazım. Bu rivayetler içerisinden zayıf olanlarla sahih olanları birbirinden ayırt etmemiz lazım. Bu birinci adım olması lazım. Çünkü nuzul sebebi olarak nakledilen rivayetler aynı hadis rivayetleri gibi cehvet adil e, alimlerince veya muhaddisler tarafından bir kritiğe tabi tutulmuşlar. Tenkit edilmişler. İşlerinden zayıf olanlar var. işlerinden sahip olanlar var. Zayıf hadisin üzerine hüküm bina olmadığı gibi zayıf sebep nuzulu üzerine de hüküm bina olmaz. Önce bunları ne yapacağız? Bunları birbirinden ayıklayacağız. Zayıf olanların. Sonra ikinci bir şey olaraktan, ikinci bir adım olaraktan bunlardan sarih olanlar ile sarih olmayanları birbirinden ayıracağız. Şimdi biz geçen dersimizde ne dedik? Dedi ki bir sarih olan nuzul sebepleri vardır. Bir de sahabenin tefsir cihetinden bir ayetin bir konuya dellet ettiğini anlatmak için konu bunun hakkında indi demesi vardır. Neyi örnek vermiştik buna? İbni Ömer'i örnek vermiştik. demişti ki İbni Ömer namaz vakti insanların dükkanlarını kapatıp camiye koştuklarını görünce hangi ayeti okudu? Nur suresinden "Ricalun la tulihim ticaretun ve la bay'un an zikrillahi ve iqamissalah." Öyle erkekler vardır ki onları alışveriş ve ticaret Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymaz. Bunlar hakkında indi bu ayet kelime dedi. Oysa bu ayetin inişiyle bunlar arasında belki 10 yıldan fazla bir şey var. 10 yıldan fazla bir süre süre söz konusu. Ne demek istediğimi Ömer? Yani bu manzara bu ayet bu manzarayı da kapsar demek istedi. Şimdi ne kelimesini kullandı diye biz bu bunun huzur sebebidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bize ne lazım o zaman? Salih olan ifadeler e, bize lazım. Mesela örnek verelim. E, Salih olup da olmayana gibi? İşte kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Bir e, Ebu Eyyubül Ensari'nin anlatmış olduğu kısa var. Bir de Bera Azib ile Huzeyfe'nin nafakalar hakkında indi. Demesi var. Şimdi nafakalar hakkında indi. Bu bir yorum. Aslında bu bir tefsir. Yani diyor ki ya infak vermemek suretiyle malınızı saklamak suretiyle kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Doğru mu bu? Doğru. Çünkü demiştik ayetin genel anlamı ne? Allah'ın emirlerinden geri kalmak suretiyle kendi elinizle kendinizi ateşe atmayın. Ayetin genel anlamı bu. Bu doğru. Lakin bunu ne diyorlar? Nezelet fin nafaka diyorlar. Nafakalar hakkında indi diyorlar. Bu sarih bir ifade mi? Değil. Sarih olan ifade ne? Adam bir olay anlatıyor, bir kısa anlatıyor, bir şöyle yaptık, böyle gittik, böyle geldik. Sonra bizim hakkımızda bu şey indi diyor. Ee, bu ayet kelime indi. Ve daha sonra savaş esnasında mesela 3-4 tane rivayet var. Adamın biri kendini düşman saflarının arasına attığında, birileri de bu adam kendini işte helak etti dediğinde, bir sahabe bu kısanın hepsini silip, hayır bu ayet böyleleri hakkında indi ee, diyor. Bak bu bir yorum, bu bir tefsir mesela. O zaman ne yapacağız? ikinci adım olaraktan. Sarih olan ile sarih olmayanları birbirinden ayıracağız. Sarih olanları sebebi nuzul kabul edeceğiz. Sarih olmayanları ne kabul edeceğiz? Tefsir kabul edeceğiz. Yorum e, olaraktan kabul edeceğiz. Üçüncü bir adım. Bunları da birbirinden ayıkladıktan sonra sarih olanlar hala taadud ediyorsa bunların arasında bir farklılık söz konusuysa Üçüncü adım olaraktan ne yapacağız? Üçüncü adım olaraktan alimler işte burada yani bu üçüncü adımda iki kısma ayrılıyorlar. Bir grup alim diyor ki e, böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir. Bunlardan bir tanesi sahihtir. Diğerleri tefsir, tefsir cihetinden nakledilmiştir diyorlar. Niye? sebep olarak da şunu söylüyorlar. Çünkü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Lafzı hemen hemen aynı veya tam aynı veya bir harf farklılığı var. Sahabe bunları bile Kur'an-ı Kerim'in içerisine yazmış. Mesela örneğin veya kuluna meta hazal va'du in kuntum Kur'an-ı Kerim'de onlarca defa geçiyor. Farklı surelerde yani. Hani mesela Rahman Suresi'ndeki "fe bi ayi ala'i rabbikuma tam bir surede geçiyor. Ama Kur'an'ın farklı surelerinden Şayet diyorlar, bir ayetin birden fazla inmesi söz konusu olsaydı, birden fazla kere bir ayetin iniş söz konusu olsaydı, sahabe bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'e mesela elif lamim ulübetümu iki defa yazmaları lazımdı. Bir Mekke'de indiğinde yazmaları lazımdı, bir de Medeni surelerin arasına. Mesela Bakara gibi örneğin yazmaları lazımdı diyorlar. Yine mesela örnek Bakara'da iki tane ayet gördük. Bir sayfa aralıklarla. Değil mi? Tilke ummetun kadhalat laha ma kasabat ve lekum ma kasabtum ve la tesalun amma bunlar bir ümmetti geldi geçti sizin kazandığınız size onlarınki onlara onların yaptığından sorguya çekilmesi bir harf farkıyla inen ayetler var yuriduna eyutfi nurallahi bi efvahihim yuriduna li eyutfi nurallahi bi efvahihim mesela birinde li birinde en şeklinde var sahabe bunu iki defa ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim'e ne yapmış kaydetmiş bunu diyorlar demek ki böyle bir şeyin olması mümkün e, mümkün değil çünkü bu hakkında fazlalık zikredilen ayetlerin hiçbirini biz Kur'an'da iki defa görmüyoruz. Yani bir Mekki surelerde bir medeni surelerde yok. Veya işte bu e, şey ayeti birinci olarak zikretmiş olduğumuz ayet bir işte surelerde bir medeni surelerde yok. Gurum suresinin başındaki ayeti kerimeler. Doğal olarak böyle bir şey yoktur diyorlar. E, bu ravilerin yorumundan ibarettir diyorlar. Bırakıyorlar. Cumhur ulema ise diyorlar ki hayır. Böyle bir şeyin olması mümkündür diyorlar. Yani üçüncü adımda birbirlerinden ayrılıyorlar dedik. Diyorlar ki biz bu tip durumlarda sebebi nuzullere ve ayetlere bakarız. Eğer iniş zamanları birbirine yakınsa deriz ki yakın zaman içerisinde belli başlı olaylar oldu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle ayet-i kerime indirdi. Bir sahabe o iki üç gün içinde yaşanan bir olayı baz aldı. Öbür sahabe başka bir olayı baz aldı. Yani sanki iki farklı vaka hakkında inmiş ama Müslümanların gündemi bir. Bir haftalık bir gündemleri var. O gündemin üzerine ayet-i Yok eğer zamanlar birbirinden çok uzaksa yani Abdullah İbni Abbas'ın söylediğiyle, Abdullah İbni Mesud'un söylediği gibi zamanlar eğer birbirinden çok fazla uzaksa o zaman demişler ki biz deriz ki bir ayet birkaç defa farklı farklı zamanlarda nuzul etti. Farklı farklı zamanlarda indi. Bunun olması da mümkündür mümkündür diyorlar. Veya bir soru soruldu. Allah Azze ve Celle sorulan bu sorunun üzerine birden farklı, birden fazla cevap verdi. Hepsi de o soruya cevap olacak. O soruya cevap olacak mahiyette demişler. Mesela birinciyle alakalı, yani bir ayet birden fazla tekrar etti. Demişler ki, önemli olan bir cümlenin, önemli olan bir kelimenin e, tekrar etmesi belagata aykırı değildir. Yani hatta belig olan insan Anlatmış olduğu bir konu içerisinde önemli gördüğü bir hükmü ara ara tekrar ederek, aynı cümle içinde tekrar ederek, peş peşe tekrar ederek ona kalmış tekrar etmesinde bunda hiçbir beis yoktur demişler. Hatta bu belagatın gerektirdiklerinden bir tanesidir. Bunu niye söylemişler? Demişler bir ayetin birden fazla inmesi ne akla aykırıdır, ne lugata aykırıdır, ne de şeriata aykırıdır. Şeriatta böyle bir şey yok demişler. Yasak yok. Akıl da akla göre de yani bir ayetin iki defa inmesini men edecek ne tür bir durum olabilir? Geriye bir lugat kalıyor. Hani bu belagata aykırı olabilir diye. Belagatta da aykırı olmak bir yana önemli bir meselenin altını çizmek bir defa belagatın zaten inceliklerinden bir tanesidir demişler. Bunun olması şeydir mümkündür. Hakeza demişler ki sen bir konuya çok iyi vakıf olan birine bir soru sorduğun zaman sana aynı soruya farklı farklı cevaplar verir. Hepsinin sonucu, muaddası birdir. Lakin lafızlar birbirlerinden lafızlar birbirlerinden farklıdırlar. Mesela şurada bir, iyi bir fakih var diyelim. Çok böyle sağlam bir fakih var burada. Siz geldiniz bu adama dediniz ki, efendim e, faiz, İslam'da faiz nedir? Dediniz mesela. Size cevap verdi. Dedi ki faiz iki kısımdır İslam'da. Birincisi, para üzerine kurulu faiz. ikincisi Yiyecek ve gıda üzerinde kurulu faizi vardır dedi ve başladı size anlatma. Birinci faizi Bakara suresinin sonundaki ayetlerle anlattı. İkinci fa faizi de yedi imamın rivayet etmiş olduğu Übâdâyî'nin sabitene hadis-i azhebû -e bi zhebû vel faddatu bi faddeti anlattı. Başka bir gün geldiniz sordunuz dediniz ki faiz nedir? Se dedi ki faiz iki kısma ayrılır. Ribel boyu ayvari be duyun dedi. Birincisi borçların faizi, birincisi de alışverişin faizidir dedi. Anlattı. Bir başka gün sordunuz. Dedi ki bu borçların faizi iki kısma ayrılır. Enzirni azitke davete acel. İki kısma ayrılır dedi. Size hiç faizle normalde alakası olmayan bazı alimlerin faiz kabul ettiği bir babı da dahil etti oraya. Uzun uzun anlattı. Mesela yok işte bu bunun bir rivayeti var. Senedinde Şuravi var dedi anlattı. Bir de bu alışverişi vardır dedi. Girdi meselenin içerisine. Bey'ul neyi size anlattı. Ondan sonra yiyeceklerin, içeceklerin faizini size anlattı. Birine borç verdiğinizde ondan hediye almanızın faiz olduğunu size anlattı. Niye? Çünkü soru sorduğunuz kişi konu hakkında malumata vakıf olduğu gibi malumata vakıf olduğu için onun üzerinde hükümdar gibidir. İstediği gibi onu oradan alır, oraya koyar, onu oradan alır, oraya koyar. Peki yanlış bir şey söyledi mi sonuç itibariyle? Yok. Faizin haram olduğunu Faizin çeşitlerini ve Müslümanın faizden kaçınması gerektiğini söyledi. Üç kelimeyle de anlatabilir. Bunu 500 kelimeyle de anlatabilir. Lafızlar farklıdır ama şey birdir, sonuç birdir. Demişler ki Allah Azze ve Celle bütün gayb ilminin ve şehadet ilminin hepsinin ilmine, ilmine sahiptir. Tek bir soru, tek bir talebe Allah Azze ve Celle birden fazla cevap vermiş. Mesela kadın sormuş. Demiş ki niye erkeklere bazı faziletler var, niye kadınlara bazı faziletler yok? Cevap 1. Şüphesiz ki Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, sadık erkekler. Sonuç Allah hepsine e, mağfiret, bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Soru. Niye erkeklere var, kadınlara yok? Şüphesiz ki onların Rableri onlara dedi ki ben erkek olsun, kadın olsun hiç kimsenin yaptığını zayi etmeyeceğim dedi mesela. Cevap e cevap 2. Şimdi bu iki tane cevap arasında bir şey var mı, bir fark var mı sonuç itibariyle? Yok. Neyi sonuç? ben ne kadar Arap lügatında çoğunluğa hitap edildiğinde müzeker zamiri kullanıldığı için müzeker zamiri kullansam da her seferinde gereksiz tekrar olmasın diye kadınları ayetlere dahil etmesem de hüküm konusunda Allah'ın yanında kadınla erkeğin arasında bir fark yoktur. İki farklı cevap ama işin sonucu varmış olduğu nokta aynı nokta. Halile demişler bu ne şeriata aykırıdır, ne akla aykırıdır, ne de lügata. Yani belagatı kastediyorlar lügat dediklerinde. Ne de belagata aykırıdır. Hatta İki sınıf da belagatın inceliklerindendir demişler. Önemli bir şeyi tekrar etmek de tek soruya birden farklı cevabı aynı anlama gelen farklı ısluplarla anlatmak da ikisi de belagattır demişler. Onun için cumhur ulema bunu kabul etmiş yani böyle bir şey olabilir demiş ve bu konudaki farklı rivayetleri de zayıfla sahih ayırdıktan sonra, sahihle sahih olmayanı ayırdıktan sonra, sahih olup taadud eden ayetler de, sahih olup taadud eden nuzul sebepleri de aralarında fark yok. İkisini de getirmişler. Demişler ki bu olabilir, bu vardır demişler. Bazı bahisler de bunun mümkün olmadığını, bunun ravilerin yorumundan kaynaklandığını söylemişler. Bu iki mesele de nuzul sebebine mulhak edeceğimiz iki tane meseleydi. E, nuzul sebebini böylece bitirmiş olduk. el hadi aşar 11. nev. Yani Kur'an-ı Kerim'in nuzuluyla alakalı meselelerden 11. mesele Evvelu ma nezel Kur'an-ı Kerim'den ilk indirilen ayet veya ilk indirilen ayet hangisidir meselesi? Şimdi e, Kur'an-ı Kerim'den ilk indirilen ayet nedir dedikleri zaman ölümül Kur'an alimleri iki şeyi kastediyorlar. Bir, Mekke'de ilk indirilen ayetler, bir de Medine'de ilk indirilen e, ayetler diye kastediyorlar. 43. Beyt, Mekke'de ilk indirilen ayetleri anlatıyor. 44. Beyt de Medine'de ilk indirilen ayetleri anlatıyor. Mekke'de ilk indirilen ayetler. 1. başlığımız. İkra alal al asahifel mudessiru evlehu vel wal aksu kavmun yektheru. İkra alal al asahifel mudessiru evlehu vel wal aksu kavmun yektheru. İkra ilk indirilen sure İkra bismi rabbikal lazı halak. Alak suresinin ilk ayetleridir. Alal asahih sahih olan görüşe göre fel mudessiru ve Müddessir'dir. Avvaluhu ilk indirilen. Yani sahih iki görüş var. İkra diyenler var Bir de Müddessir diyenler var. Asah olan ikradır. Müddessir diyenler de var. Vel aksu tam aksi. Yani bazısı da Müddessir birincidir. İkra ikincidir diyorlar. Kavmun yeksuru. Bunu söyleyen kavim de fazladır. Ya da allah Alem birinci beyte yanlış mana verdik. Şöyle olması lazım. اِقْرَ عَلَى الْأَصَحِي فَبُفَا تَعْقِبِيَا اِقْرَ al الْأَصَحِي Yani birinci olan ikradır. فَالْمُدَّسِرُ Hemen akabinde de muddesirdir. Yani ikinci indirilen de muddesirdir demek istiyor. Manayı dafa fa vermiş oluyor oradaki. اَوَّلُهُ ilk indirilen Yani ilki sayh olan görüşe göre ikra. ikincisi muddesir suresidir. aksu, Bunun aksi Yani bazısı da ilki muddesirdir. İkincisi ikradır diyenler, kavmun يَكْثُرُوا e, Bu da çok olan kavim, yani sayısı fazla olan insanlar bu görüşü savunmuşlar diyor. Kur'an-ı Kerim'in e, ilk indirilen Mekke'de ayetleri hangileridir? Sorusuna genelde ulumul Kur'an alimleri dört tane sure zikretmişler. İkra, مُدَّسِر, Besmele, bir de Fatiha. Bu dördünü e, zikretmişler genel itibariyle. Son ikincisi çok zayıf olduğu için onlara delil eden bir delil de olmadığı için muhtasar kitaplara alınmamış bunlar. Taziye'de birinci ve ikinci üzerinde konuşulmuş. Şimdi ilk inen surenin e, ayetin ikra oku ayeti olduğunun delili neydi? Hatırlarsanız Bukhari şerhinde Bidül vahi kitabında Ayşe annemizin hadisini görmüştük. Peygamberimize ilk vahiy sadık rüya şeklinde geldi. Hiçbir rüya görmezdi ki gündüzün aydınlığı gibi mutlaka çıkar da dedi. Sonra Peygamberimize yalnızlık sevdirildi ve Hira Mağarasına ibadet etmek için çekildi. Yine bir seferinde Hira Mağarasındayken kendisine melek geldi, onu sıktı ve dedi ki oku, ben okuma bilmem, oku ben okuma bilmem. Sonra yaratan Rabbinin adıyla oku dedi. Bu zaten meşhur rivayet. Peki müddeser nereden gelmiş? İmam Bukhari ile Müslim bir Ravi'den naklediyorlar. Diyor ki ben Cerir Abdullah'ın yanına geldim. Cerir Abdullah peygamberimizin sahabelerinden bir tanesi. Dedim ki ona Kur'an-ı Kerim'den ilk indirilen sure hangisidir? Ayet hangisidir? Dedi ki Muddesir suresidir. Ben de ona dedim ki hayır İkra olduğunu söylüyorlar. Yani İkra olması da şeydir yaygın olan görüştür. O da dedi ki ben sana peygamberin bana anlattığını anlatayım. Cerir Abdullah diyor. Ben Hira mağarasındayken Hira mağarasından aşağıya doğru indim. Vadi'deyken bana bir ses geldiğini duydum. Bana seslendiğini duydum. Dönüp baktım. Hira'da bana seslenen meleğin beni tekrardan çağırdığını duydum. Çok korktum. Eve geldim ve beni örtün dedim. De siruni de suruni dedim. Bunun üzerine Allah azze ve celle bu ayet kelimeleri indirdi diyor. Bu rivayete binaen bazıları diyorlar ki Müddessir suresi İkra suresinden daha önce indirilmiştir. Çünkü diyorlar Cerir İbni Abdullah İkra'yı duymasına rağmen buna cevap sadedinde bunu bunu söylemiştir. Lakin Allah Resulü'nün Celile anlattığı olay içerisinde ilk inen ayetin Müddessir olduğuna dair hiçbir şey yoktur. Hiçbir söz yoktur. Celil İbn Abdullah radiyallahu an kendisi peygamberimizin anlattığı kıssadan böyle bir sonuç böyle bir sonuç çıkarmıştır. Yani Aleyhissalatu vesselam ona zaten biraz dikkatli dinlense ben Hira mağarasından inerken bana seslenildi. Döndüm baktım Hira'da bana gelen melek yani demek ki bu meleği peygamberimiz Hiran'ın içerisine de gördü. Orada ne konuştular? Orada konuştuklarını da Ayşe annemizin rivayeti bize izah ediyor. Ama cerr ibn Abdullah buradan şey çıkarmış. İlk inenin müddessir suresi olduğunu çıkarmış. Bu rivayete dayanarak bazı alimler de böyle söylemişler. Lakin racih olan ilk inenin ikra mağaradan indikten sonra ilk inenin de müddessir suresi olduğudur. Peki Medine'de ilk inen sure hangisidir? O da 44. beyt. أوله التطفيف ثم البقره وقيل بالعكس بدار الهجره أوله التطفيف ثم البقره وقيل بالعكس بدار الهجره إلکی medine'de inen el veydu'n-mutaffifin mutaffifin suresidir. Sonra sonra el-Bakara, suresidir. Ve denildi ki bil tam tersi önce Bakara indi, sonra Mutaffifin suresi indi denildi. Bidâr-ı Hicre, hicret. E, hicret yurdunda. Tabi şimdi burada e, önemli bir sorun var. O da şu. Mutafifin Suresi Mekki surelerden bir tanesi. Yani Mutafifin Suresi medeni surelerden değil. Hem bununla ilgili rivayet var. Mekke'de indi der. Hem de zaten uslup olarak bakıldığında medeni olmadığı, Mekki olduğu çok açık görülebiliyor. Mutafifin suresinden. Kaldı ki bu bizim e, geçen Ezber olarak dinletmiş olduğumuz bölümde yani Kur'an'ın nuzulüne dair ilk öğrendiğimiz konu Mekki nedir, medeni nedir? Burada bize hangi ayetleri saydı? Medeni ayetleri saydı. Sonra ne dedi? وَمَا عَدَى هَذَا هُوَ الْمَكِّيُّۜ Bunun dışında kalanların hepsi Mekki'dir dedi. Peki göz atın oraya orada Mutafif'in suresi geçiyor mu? Mutafif'in suresi geçmiyor. Yani Mutafif'inin Mekkî olduğunu kendisi ikhal etti, müellif'in. Sonra mutaffifinin medenide ilk inen sure diye anlattı. Bu da e, kitapta vakı olmuş olan hatalardan bir tanesi. Kitapta vakı olmuş olan kalem suçmelerinden diyelim bir tanesi. Avvaluhattatfifu thumma al-baqara ve qila hicra. Medine'de ilk indirilen sure Bakara suresidir. Tabi Bakara suresi çok uzun olduğu için hangi ayetin ilk olduğu Allahu alem ama Medine'de ilk inen surenin Bakara suresi olduğu. E, kabul edilmiş mutaffifin de zaten bir hata dedik. El-nau'u 12 12. nevi. Ahiru ma nezel. Kur'an-ı Kerim'den en son indirilen e, ayet hangisidir? Ve ayetul kelaletil ahire kıl-ribâ ayda ve kılâ gayruh. Ve ayetul kelaletil ahire ve kıle geyrehu ve ayetül kelale kelale ayetidir elahira son indirilen ayet kıle denildi ki erriba riba ayetidir faizi haram kılan ayettir eyden aynı şekilde böyle söylendi ve kıle denildi ki geyrehu denildi ki bir başkasıdır Kur'an-ı Kerim'den en son indirilen ayet-i kerime hangisidir Bununla alakalı rivayetler müteaddiddir yani farklı farklı rivayetler vardır. Mesela dedi ki bize e, burada kelale ayetini verdi, riba ayetini verdi, bir de bunun dışındakiler vardır dedi. Bundan başka söylenmiş olanlar da var. Kelale ayetiyle alakalı olaraktan hem Ömer radıyallahu an’tan hem de Abdullah İbni Abbas'tan kelale ayetinin en son indirilmiş olan ayet olduğuna dair bir rivayet var. Yani son indirilen ayet kelale ayetidir e, diye bir rivayet var. Kelale ayeti de bu daha önce de geçmişti. Değil mi? Yaz sayfi olan ayetlerden bir tanesi olaraktan. Peygamberimiz Ömer'in sırtına vurmuştu. O yazın indirilmiş olan Kelale ayeti Nisa suresinin sonundaki sana yetmiyor mu? Demişti. Bu bir rivayet. Abdullah İbni Abbas'tan bir rivayet. Bu aynı zamanda Zühri'den de gelmiş. İmam Bukhari nakletmiş. Son inen ayet riba ayetidir diyor. Yani son Kur'an-ı Kerim'den indirilen ayet-i kerime faiz ayetidir diyor. İmam Zühri de Faiz ve borç ayetidir diyor. Zaten bir siyak olduğu için yani o yazışma ayeti, borç ayeti ve faiz bir siyak olduğu için faiz ve borç ayetidir diye İmam Zühri'den nakledilmiş mesela. Yine Abdullah İbni Abbas'tan nakledilen bir rivayette Kur'an-ı Kerim'den son indirilen e, ayet وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ ف۪يهِ İlâllah. Allah'a döndürüleceğiniz o günden korkun ayeti kerimesi. Mesela o da Abdullah İbni Abbas'tan nakledilmiş bir ayeti kerime. Yine bir rivayet el اَكْمَلْتُوا لَكُمْ د۪ينَكُمْ Ayetinin Bugün size dininizi tamamladım. Ayetinin Maide suresinden Kur'an-ı Kerim'den en son indirilmiş olan ayet olduğunu e, na dair bir rivayet var. Bunun dışında da bir de İmam Hakim Ubey ibn-i nakletmiş Tövbe suresinin son ayetleri لَقَدْ جَاءَكُمْ min مِّنْ ayeti, Size sizden olan bir peygamber geldiği ayeti son indirilen ayeti ayeti kelimedir demişler. Bunlar tabi hani çok fazla olduğu için bunlardan herhangi bir tanesini tercih etmek mümkün mümkün değildir. Sadece bazı alimler Abdullah ibn Abbas'ın şu rivayetini tercih etmişler. وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ fihi اِلَى Allah'a döndürüleceğiniz o günden korkun. Çünkü bu rivayet biraz tafsilatlı bir rivayet. Yani Abdullah İbni Abbas diyor işte biz Allah Resulü'nün yanındaydık. Bu ayeti kelime indi, bu ayet kelime de Allah Resulü hastaydı. Ondan sonra dokuz gün yaşadı gibi sözler söyleyince bazı alimler diyorlar bu ayet çok tafsilatlı olduğu için Abdullah İbni Abbas'ın bu meseleyi zapt ettiğini gösterir. Onun için bu ayeti tercih ediyorlar. Kimisi de cumhur ulema genel. Konulara göre son indirilen ayet diyorlar. Mesela hukuk konusunda ee, muamelat konusunda son indirilen ayetler borç ve faiz ayetidir diyorlar. Miras konusunda son indirilen ayet kelale ayetidir diyorlar mesela. Allah Resulü ile ümmeti arasındaki ilişki konusunda son indirilen ayet işte, Tövbe Suresinin son ayetleridir diyorlar. Eee Kur'an ve İslam'la ilgili müminlerle onun arasındaki son indirilen ayet اَلْيَوْمَ اَكْمَةُ لَكُمْ دِينَكُمْ ayetidir diyorlar. Yani her konu, konuya göre o konu hakkında son. Her sahabi bir konuya göre o konunun son ayetini zaptetmiştir etmiştir diyorlar. Bu şekilde konuyu bağlamış oluyorlar. Ama konu hakkında dediğim gibi birden fazla rivayet varit olmuş. Son indirilen ayet-i ile alakalı. Tabi bir de şöyle bir yaklaşım da var. Bazı ilim adamları da demişler ki ilk inen ayetin ne olduğuyla son inen ayetin ne olduğunun bir Müslümanın hiçbir faydası yoktur. İlk inen ayet müddessir de olsa, ikrada da olsa sen Kur'an'a Fatiha'dan başlıyorsun. Son inen ayet bu saydıklarımızdan hangisi olursa olsun sen Kur'an'ı Nas Suresi ile bitiriyorsun. Yani sen Kur'an-ı Kerim'i okurken bugün Oradan başlıyorsun, buradan buradan bitiriyorsun. Bunun bir faydası yoktur demişler. Yani Allahu alem. Tabii bu da Ulumul Kur'an'ın incelediği konulardan konulardan bir tanesiydi. Benim anlatamadığım e, konu içerisinde veya sizin sormak istediğiniz bir yer var mıdır? Tuvahiru davana elhamdülillah.